Innal hamda lillah nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allahu fala mudilla leh wa fala hadiya leh wa illa Allah wahdahu la anna abduhu arkadaşlar imam Ebu Zekeriya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 Aleyküm selamu allah, Aleyküm selam. allah, -u allah, -u allah -u Teala şöyle buyurmakta, Ahzab suresinde, وَالَّذ۪ينَ يُؤْضُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları şeylerden ötürü haksız yere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 O ile felaten har sana soru sorana soru sorana ne yapma kaba davranma bunu ten okursan bu manaya geliyor ama ten ha ile okursan hangi manaya geliyor onu boğazlama. onu kesme görüyor musunuz mahreçlerin ne kadar önemli olduğunu adam namazda okuyor önümüzde imam camide o amma ile felaten har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 gazap etmesini getiriyor. Rabbin gazap etmesini getiriyor. Onun için dikkatli olmak lazım. Bu hususta dikkatli olmak lazım. Bu bap'taki İmam-ı A'râime'ye olan zikrettiği hadis, ilk hadis Cundub İbn Abdullah radıyallahu anh, "Kâle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Diyor ki: "Men sallâ salâte's subhî sabah namazını kılarsa Allah'ın neyinde olur o? Zimmetinde olur. Allah Teala'nın korunmasında olur. فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللّٰهُ مِنْ زِمَّتِهِ Bir şey. allah Teala sizi zimmetine koyduğu, korumasını aldığı bir şeyde ne yapmasın? Takip etmesin, sizi aramasın. Yani orada olun, orada kayıp olmayın. Orada bulunun. فَاِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ زِمَّتِهِ Bir şeyin. <feyat> allah Teala kimi ararsa orada, sabah namazında, ve orada takip eder de bulamazsa, diyor ki aleyhissalâme, Allah taala onu ne yapar Yudrikhu. onu yakalar. Sonra mekubbuhi ala vejihi fi nari cehennem. Sonra da onu ne yapar cehennem ateşine atar. Subhanakallahumma bismillahi rrahmani rrahim. İnna alhamdulillah, nahmduhu ve nassainhu ve nastaqfiruhu ve naghdu billahi min ve min amalina. من يهده الله فلا مضيلا له ومن يضيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد Değerli arkadaşlar İmam Ebu Zekeriya Nebevi Rahimahullah'ın Riyad-ı Salihin adlı hadis terlenmesini, hadis kitabını şerh etmeye, okumaya devam ediyoruz. İmam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 Onların gizledikleri, onların sakladıkları ise nedir? Allah'a kalmıştır. Yani bu Peygamber aleyhissalatü vesselam için daha iyi geçerli. Hani daha önce hadisler geçmişti ya. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, اِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ Sizler ilişkilerinizde, muamelelerinizde ne yapıyorsunuz? Anlaşmazlığa düşüyorsunuz. Ve anlaşmaya düşmüş olduğunuz anlaşmazlıkları bana getiriyorsunuz diyor وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ en يَكُونَ elhan بِحُجَّتِهِ min بَعْضٍ Sizlerden kiminiz, diğerlerine o, nazaran, diğerlerine göre hüccetini, haklılığını, delillerini, bürhanını anlatmada daha güzel konuşmakta. Diyor ki aleyhissalâtu vesselâm فَاَقْضِيَ لَهُ بِنَحْيُمَا أَسْمَعٍ Ve ben de duyduğuma binaen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 İbnü Merhadi sallallahu aleyhi Annesel Allah ﷺ, "Umrto anu qatilan nasa, hatta yeshedu anla ilaha illallah. Ve annesel Muhammedan, Rasulullah. İnsanlarla, "La ilaha illallah" ve Muhammedun, Rasulullah. Deyinceye dek, insanlara bunu delirtinceye dek, onlarla savaşmakla emir oldum diyor. Ne zaman Mekke'de tevhidi insanlara öğretti?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 Şehadetü en la ilahe illallah. Onları davet ettiğin ilk şey ne olsun? Çağırdığın ilk şey güzel ahlak demiyor bakın. Alışverişle terazi doğru yapmaları demiyor. Allah-u Teala'nın ibadete layık, tek hak ilah olduğuna davet edeceksin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulü olduğuna davet evet. edeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'a böyle derken i̇bn Abbas'a da amcası olan Abbas'a da diyor ki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 bir ağaca saklansa, ağacın üstüne, ağacın arkasına saklansa, fe gâle eslemtulillah, ve dese ki Allah'a teslim oldum, yani Müslüman oldum, iman ediyorum dese, e <gülüyor> aktuluhu <gülüyor> ya Rasulallah, sahabe soruyor şimdi, onu öldüreyim mi? Kolumu kesmiş, tamam mı? Ve kafirler topluluğunda, bana, bana ve Müslümanlara karşı savaşıyor. Sonra, benim kolumu kestikten sonra, kaçıyor, korkuyor. Ağaca saklanıyor, ağacın arkasına saklanıyor. Bu durumda onu öldüreyim mi, Allah Resulü? Diyor ki Aleyhisselam, vesselam e, diyor ki "Aktuluhu ya Rasulullah ba'den qalaha." Bu sözü söyledikten sonra öldüreyim mi onu? "Fekala la taktulhu. Diyor ki vesselam "Hayır, onu öldürme." "Faqultu ya Rasulallah, qata ihdaya dayya." ثُمَّ قَالَ ذَٰلِكَ بَعْدَ مَا قَتَعَهَا İyi de ey Allah'ın Bu adam benim kolumu kopardı. Kolumu kesti. Ondan sonra bu kelimeyi söyledi. Yani Müslüman olduğunu söyledi. قَالَ لَا تَقْتُلْهُ Diyor ki Aleyhisselatü tekrardan. Hayır. Onu öldürme. فَاِنْ <feyn> قَتَلْتَهُ <qateltahu> Şayet onu öldürürsen onu öldürürsen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 dedi ki la ilahe illallah. Allah'a iman etti. Beyan etti, izhar etti, gösterdi. Ne yapabilirsin ki? Ya demin hadiste de olduğu gibi tefvillere başvurarak kalbini okumaya çalışacaksın. Bugün birçok teknolojinin haricinin yaptığı gibi ya da bitti orada senin için. Artık yok benim kolumu kesti.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 حَتَّى قَتَلْتُهُ Diyor ki, ama ben diyor ne yaptım? <gülüyor> Hançerimle onu, okumla onu ne yaptım? Deldim, yani onu öldürdüm. فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَد۪ينَ بَلَغَ ذَٰلِكَ النَّب۪يَّ Sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor Medine'ye geldik, ordu görevini bitirdi. Benim diyor bu yaptığımı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne yaptı sahabe? Aktardı. Ona ulaştı. Bakın Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? فَقَالَ لِيَا اُسَامَةً اَقَتَلْتَهُ بَعْدَ اَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Ey Üsame! Sen onu La İlahe İllallah demesine rağmen bunu dedikten sonra öldürdün mü? قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Şimdi Üsame'e de cevap veriyor. اِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا Ama diyor o korkmuştu. Kendini korumak için bunu söyledi diyorki Aleyhisselam. "Fekale: "Akateltuhu Yine tekrarlıyor. "La ilahe illallah" dedikten sonra o bu lafızları söyledikten sonra bunu duyduktan sonra mı öldürdün sen onu? Fe ma zaale yukarriruha. Aleyhisselam bu sözünü tekrarlıyor sürekli. Yani kınıyor Aleyhisselam bunu. Hoşnut olmuyor bundan. "La ilahe illallah" diyen bir adam öldürdün. Bakın demek ki "La ilahe illallah"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 Aleyhisselatü diyor ki Usame bunu tekrarlaya durdu, tekrarladı, tekrarladı. Hatta temenneytu. Ne diyor Usame? Öyle temenni ettim ki. anni lem ekun eslemtu kable zâlikel yevm. Ben bu olay olmadan önce Müslüman olmamış olmayı temenni ettim. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağır sözlerini duyduğu, duyduğu için Usame ne yapıyor Radiyallahu Anh? İsman oluyor, muttfaqun aleyh. Bir rivayette de taqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Aqala la ilahe illallah ve qataltahu." La ilahe illallah dedikten sonra mı öldürdün onu? Kultu ya Rasulullah innema qala khaufan min silah Saba diyor ki: "Ama o silahımdan, kılıcımdan, okumdan korktuğu için bunu söyledi." Qaale Aleyhisselam cevap veriyor. "E fela saqaqta an qalbihi?" Hatta tağlam acarla hemle, sen onun kalbini açıp, kalbini yarıp, bunu silah korkusuyla mı söyledi, yoksa silah korkusuyla söylemedi diye baktın mı? Ya yani bu mümkün mü? Değil. Fama zala yukariruha, hatta temenni etü eslamtu yoma idin. Öyle tekrarladı ki bunu, öyle tekrarladı ki ben o gün Müslüman olmayı temenni ederdim diyor. Yani bu olay yaşamamış olmayı temenni ederdim. Evet bu hadis tüm açıklığıyla ne Bize zaten olayı anlatıyor. Zahire hükmediz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Aşa Radiyallahu Anh'a ile birlikte et geliyor, et gönderiliyor. Aşa Radiyallahu Anh'a bir hassasiyet göstermeye çalışıyor. Diyor ki bunlar yeni Müslüman, Müslüman olmuş eski müşrik mahallelerinden, kabilelerinden gelmekte.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 arkasına geçip tabi olacaksın, namazını kılacaksın. Beşinci hadis, Cundub ibn Abdillah radıyallahu anhu, enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ba'te ba'ten minel muslimine ila kavmin minel müşrikin diyor ki Cundub enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşrik kavimlere müşrik bir topluluğa bir ordu gönderdi. ve ennehum iltegav İki ordu ne yaptı? Karşılaştı. Müslümanlar, muvahhidler ve müşrikler. Fe kane raculun minel müşrikîn. İza şa an yaksıd ila racul minel müslimîn kasada lehu fe Müslümanlardan müşriklerden pardon bir adam vardı. Bu adam şöyle gözüne kestirdiğine bakar müslümanlardan ona doğru yönelir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 <gülüyor> <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem feseelehu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip sordu. Birisi. Dedi ki, böyle böyle şeyler oldu ey Allah'ın Resulü. Hatta akbarahu haberel racül keyfesana. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Usame'nin bu adama ne yaptığını anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fedaahu feseelehu. sallallahu aleyhi ve sellem de Usame'yi çağırarak ona sordu. Dedi ki, Lima qataltahu, lima qataltahu. Onu niçin öldürdü? Fakala ya Rasulallah, Sünnsama Rabbilâh anlatıyor. Diyor ki ya Allah nasılı? Bu adam evca fil muslimin. Ne yaptı? Müslümanlara acı verdi, Müslümanlara eziyet verdi. Müslümanların canına kıydı. Wa qatala fûlanan ve fûlanan, wa sâma lahû nefaran. Diyor ki ve falancayı ve falancayı da öldürdü.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 La ilahe illallah dedi. Kale <güler> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem E sen ne yaptın? Onu öldürdün mü? Naam. Diyor ki evet. Kale <güler> fekeyfe tasna'u bi la ilahe illallah İza ca'et yevmel kıyâme. Bakın Peygamber aleyhisselam Üsame'e ne diyor? Peki sen bu kıyamet gününde kıyamet gününde bu la ilahe illallah geldiği zaman ne yapacaksın? Karşına çıktığı zaman ne yapacaksın?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 Abdullah ibn Uthbah ibn Mas'ud قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول diyor ki Ömer radıyallahu an innasen kanu ya'khudun bil vahyi fi ahdin nabi fi ahd rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü aleyhisselam döneminde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında insanlar ne yaparlardı vahiy Allah katından gelen vahiy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 O inn al Wahiya qadin Ömer diyor ki Rabbil ama diyor Vahiy bugün ne yaptı? İn koptu kesildi. Ve inna ma nakuhuzhumul bima zahra lana min Biz onları bugün neyle hükmediyoruz? Bize zahir olan amelleriyle. Ömer Allah raleyna hayran kim bize hayır gösterirse Müslüman olduğunu gösterirse. İslam'ın kurallarına uyduğunu gösterirse emennahu ve karrabnahu ona güveniriz onun sözüne inanırız ve yanımızda kılarız. Velaysa lana min sirrirtihi şey. Onun içinde sakladığı içinde gizlediği şeyler bizi ilgilendirmez. Yani adam evini kapısını kapattıktan sonra Artık ne yapamazsın, onun takip edemezsin. İçeride ne yapıyor, ne diyor? Bu adam evinde namaz kılıyor mu? Ben bunu biliyorum, bu adam dışarıda bizim için namaz kılıyor ama içeride namaz bile kılmıyor. Gibi tahminlerde ne yapamazsın? Sana gözüken zahirle hükmedersin. Allah uyhasi fi seeri Allah diyor, onun o gizlediği şeylere karşılık onun hesabını verecektir. Omen azharale nasu en kim de diyor bize kötü Iz, lük izhar ederse lem ne'menhu ve lem musaddiqhu biz ona ne yapmayız? güvenmeyiz ve onu tasdik etmeyiz. ve in kâle inne seriretehu hasene velev ki ki onun kalbi, içi temiz olsa, olduğunu söylese bile diyor. Yani burada çok önemli bir ifade var. Bugün bunu duyuyoruz. Adam bakıyorsun ben diyor, hocam diyor yani bir iki kade alırım içerim. Namaz, namaz da kılmam.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 ne yapıyor? Birçok kompozisyonlar yazdığını görüyorsunuz. Niye? O da reca tarafını Allah'a ümit bağlamış ama ameli terk etmiş. Ama Allah'ın gazabına, azabına götürecek olan şeyleri işlemiş. Bu ikisi ayrı hastalıklar. Ravane ve rahimehullah bu iki konuya önümüzdeki baplarda değineceğiz. Allah nasip ederse imamın evimiz zikretti konulara. Bu hafta bununla yetinelim. Subhanakallahumma ve hamdik. لا إله إلا